Kampçı Darbesi, Nuri Akman, geç de olsa bu yılın Gözde Oscar adaylarından We Flash, Kampçı Darbesi filmini nihayet izleyebildim. Beklediğimden de sert çıkan, buna karşın hayatın müziğin dışındaki alanlarında düşünmeye yönelten film, ünlü bir caz bataristi olmak isteyen yetenekli genç öğrenci Andrew ile. Mükemmelliğe çiliğe takıntılı psikopat orkestra şefi Fletcher arasındaki gerilim hikayesi olarak kurgulanmış. Filmin beni rahatsız eden mesajı şöyle. Alanında bir numara olma idealine ulaşmak istiyorsan, her türlü aşağılanmaya göğüs gelecek ve yeteneğini, psikolojini bozma pahasına zorlayacaksın. Başarma tutkunun dışında dünyada değer verdiğin başka hiçbir şey kalmayacak. Sana asla... Aferin, denmeyecek. Çünkü bu zararlı sözü duyduğunda daha iyisini yapma arzun balon gibi söner. İçindeki potansiyel dahi uykuya dalar. Tükene ne dek? Çalışacaksın. Trafik kazası yapıp arabayı devirsen bile sürünerek çıkıp kafandan, gözünden kanlar akarken işinin başına geçeceksin. Böyle bir durumda dahi pislik muamelesi görebilirsin. Ta ki şefinin Mükemmellik ölçüsüne ayak uyduruncaya kadar mükemmel mantık gereği mükemmelen tanımlanamayacak bir kavram. İnsanın yapıp ettiklerinden hiçbirinin bu sıfatı kazanması mümkün değil aslında. Mesela en iyinin bir üstü müdür mükemmel, iki üstü müdür? Taban belirlenebilir mi? Diyelim falanca'nın ölçülerine göre varıldı o tabana. Tek bir alanda o başarıyı yakalamak insanı mükemmel yapmaya yetmez ki. Zaferi ancak kan, ter ve gözyaşı dökerek elde edebilirsin. Düşüncesinin amaca giden her yol mübah düsturuyla akrabalığını görmek lazım. Tam bu noktada yüceltilen tutkunun etik değerini sorgulamayan iki grup insan geliyor akla. Teröristler ve siyasetçiler. Wipleş'te sergilenen tutkunun konusu müzik, filme Adını veren kelime çalınması çok zor bir caz parçası olsa da Fletcher'ın orkestranın şanını parlatmak için uyguladığı taktikler bana tutkularına kesin inançla bağlı olan terör hocalarını hatırlattı öncelikle. Terörist adayları herhalde mükemmel etiketiyle önlerine konan yakıp yıkma ve öldürme hedeflerine kitlenirken kendilerini eğitenlerin gözüne girme adına kim bilir hangi kamçı darbelerine göğüs geriyorlar insanlık onurlarını çalan hırsız şeflerine dünyada ya da cennete alacakları aferin için nasıl da şükran duyuyorlardır. Varlıklarını siyasi bir idale adayan politikacılara gelince, parti içindeki pozisyonlarını ve daha da yükselme umutlarını yitirmemek için bazen gerçeklerin çarptırılmasına izin vermek ve liderden gelen değişik aşağılanma türlerini içlerine sindirmek zorundalar. Tabi bunun adı davaya bağlılık olarak konuyor. Tıpkı filmdeki batarist gibi, ellerindeki bagetleri zafer tutkusuna esir olan şefin, istediği gibi kullanmaları gerekiyor. Biraz geride kalsa veya öne çıksalar, bu benim tempom değil diye kükrüyor lider ve ama diyeni çirkin benzetmelerle oyun dışına çıkarıyor. Üstelik medyasından iş dünyasına, Hatta sıradan vatandaşına kadar herkes nasibini alıyor bu kibirli tavırdan. Orkestra şefinin zalim yöntemlerini içinizdeki büyük ustayı ortaya çıkarıyorum diye savunması gibi, siyasi liderler de benzer şekilde, kendim için bir şey istiyorsam namertim, hep birlikte vatanı düşmanlardan kurtarıyoruz diyorlar. Güçleri yetiyorsa bu ideal doğrultusunda dünyayı ateşe vermekten çekinmiyorlar. Whiplash'ın acımasızlığa karşı önerdiği intikam yolu asla pes etme düsturu da sakat. Öğretmenin aşırı zorlayıcı ve aşağılayıcı eğitim sistemi yüzünden bir başka öğrencinin kendini astığını öğrenen Andrew, kendisine de benzer eziyetlerin yapıldığını bildirir mahkemeye. Letcher, verdiği bu ifadeyle onu okuldan kovduran Andrew'u kalabalıklar önünde hiç bilmediği bir parçayı çalmaya zorlayarak küçük düşürmeye kalkar. Andrew önce öfkeyle konser salonunu terk eder, sonra geri dönüp orkestranın yönetimini ele alır ve üstün bir performans sergileyerek nihayet beklediği takdiri alır. Andrew'un kendisini cazda sıfırlamaya kararlı Fletcher'a haddini bildirme şekli, ilk başta gönlü okşasa da performansını hala ona beğendirme çabasını onaylamak mümkün değil, üstelik 10 dakika önce nefret ettiği öğrencisini aniden sevmeye başlaması da şefin psikopat kişiliğinin en bariz örneği. Bana kalırsa en güvenli intikam, mükemmelliğin sadece bir tanrı sıfatı olduğu bilinciyle zalimlere hiç bulaşmamak, bulaşmışsan da kaçmakla alınır. Kötü insanlar için yalnızlıktan daha iyi bir kamçı darbesi düşünemiyorum doğrusu.